Durgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz <gülüyor> Rahip için emarelerin her biri bir diğerini destekler mahiyetteydi ve daha da rahatlamıştı. ...farkına vardığı farklılık aşikar ve açıktı. Öyleyse Allah adına bana söz ver ve sadece sorduklarıma cevap ver. Diyerek soracağı sorulara zemin hazırladı. Gelen cevap Bahira'yı daha da rahatlatacaktı. İstediğini sor. Artık Bahira, uykusundan rüyalarına, gündelik yaşayışından isteklerine kadar... Birçok şey sordu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Bahira soruyor, Allah Resulü de suhuletle cevaplıyordu. O kadar netti ki her şey kitaplarda gördüğü gibi ceryan ediyordu. İşin kelam boyutu tamamlanmış ve bütün emareler muhatabının O olduğunu haykırmıştı. Geriye sadece risalet mührü kalmıştı. Onu da görmek istedi. Ancak edep insanı Allah Resulü, sebebini bilmeden öyle herkese sırtını açıp omzunu gösterecek değildi. Başka çare olmadığını gören Bahira, çaresiz fısıldadı kulağına. O da meraklı ihtiyarı daha fazla bekletmedi. Belki de tam göremeden gidiyorum derken, bu kadar yakınında kendisini onunla şereflendiren Rabbine gönlünden gelerek hamd ediyordu. ...artık tereddüt edecek en ufak bir nokta kalmamıştı. Tarihi bir vazifesi daha vardı ve o da kendi çapında bu vazifesini yerine getirecekti. Bunun için de amca Ebu Talip'e yöneldi. Bu çocuğun sen nesi oluyorsun? Araplarda amca ve dede babanın olmadığı yerde baba yerine geçerdi. Ve buna dayanarak Ebu Talip de babası cevabını verdi. Tam bu ana kadar her istediğini beklediği şekilde bulan Bahira bir anda irkilmiş ve Ebu Talip'ten beklemediği bir cevap almıştı. Bir müddet duraksadı ve beklemediği bu cevaptan dolayı başını şiddetle iki yana doğru sallamaya başladı. Hal lisanıyla sanki hayır bu olamaz diyordu. Zira onun bildiklerine göre bu çocuğun babası daha o dünyaya gelmeden vefat etmiş olmalıydı. Hayır. ''Bu çocuğun babası sen olamazsın. Zira bu çocuğun babası bugün yaşıyor olamaz. Daha o dünyaya gelmeden vefat etmiş olmalıdır.'' dedi. Zaten Ebu Talip de amca olması yönüyle ve o an için velayetini taşıdığı için bu cevabı vermişti. Dolayısıyla Ebu Talip için gerçeği söyleme zamanıydı artık ve... ''O benim kardeşimin oğlu.'' dedi bütün soğukkanlılığıyla. Ebu Talip sorulardan endişelenmeye başlasa da Bahira sormaya devam ediyordu. Peki babası ne yapıyor? Kestirmeden cevapladı Ebu Talip. Annesi ona hamileyken vefat etti. İşte şimdi olmuştu. Bahira için inkıtağa uğrayan tarihi bilgilerle karşılaştıklarını kıyaslama işi yeniden rayına girmişti. Ve işte şimdi doğruyu söyledin. verdi Ebu Talibe. Arkasından da Amca Ebu Talib'i bir kenara çekecek ve ona ciddi ciddi şunları söyleyecekti. Kardeşinin oğluyla sen geldiğiniz yere, memleketinize geri dönün. Bu çocuk konusunda buradaki hasetkar din bilginlerine karşı dikkatli ol. Allah'a yemin olsun ki şayet benim gördüklerimi onlar da görür... ...ve sıfatlarından onu tanırlarsa bu delikanlıya bir kötülük yaparlar. Çünkü senin kardeşinin bu oğlu için, dünya çapında büyük bir hadise olacak. Geldiğiniz yere dönmekte acele edip, süratli davranmaya bak. Yılların tecrübesiyle konuşan rahipten bu nasihatı alan Ebu Talip de, babasının kendisine vasiyet ederek emanet bıraktığı yeğeninin başına bir şey gelmemesi için, hemen dönüş kararı alacak, Önce yanında getirdiği malları Büsra'da satacak ve ardından da yeğeninin elinden tutarak Mekke'ye doğru yola koyulacaktı. Ebu Talip yeğeni konusunda artık daha duyarlıydı. Bugüne kadar dinlediklerinin yanında bir de Bahira'nın anlattıklarını düşündükçe onun üzerine ayrı bir hassasiyetle titriyor ve başına bir şey geleceğinin korkusuyla yatıp kalkıyordu. Zaten yeğeni Muhammed de gelişip boy atmış, endamıyla dikkat çeker olmuştu. Üstüne üstlük bir de bugüne kadar insanların genel alışkanlıkları konusunda farklı düşünüyor ve toplumda uygulana gelen her hareketi mutlaka kendi kriterlerine göre değerlendirip bir sonuca gidiyordu. Bunun için putlarla arası hiç iyi değildi. Akranlarında olduğu gibi onda kötü alışkanlıklara karşı meyil bir tarafa onlardan olabildiğince bir uzaklaşma hakimdi. Kısaca başkalarının pişirerek önüne koyduğu hayat tarzı yerine tamamen kendine has bir hayat felsefesi vardı. Çünkü o insanlığın kurtuluşu adına ilk baştan beri süzülerek seçilmişti. ...ve her haliyle bu seçilmişliği temsil ediyordu. Bu vane denilen yerde Kureyş'in ihtiram gösterdiği büyük bir put vardı. Ve senenin belli günlerinde buraya gelerek ona kurban keser, etrafında halkalanarak dilekte bulunurlardı. Bir sene yarım, diğer sene de tam günlerini yanında geçirdikleri bu putun yanında saçlarını tıraş ettirerek huzurunda uzun uzadıya temenna dururlardı. Yine böyle bir zaman diliminde Ebu Talip yanından ayırmak istemediği yeğeni Muhammed'i de alarak bu vanenin yanına götürmek istedi. Yanına gelip durumu anlattığında aldığı ilk tepki olumsuzdu. Nasıl gidebilirdi ki? O, bütün bunları ortadan kaldırmak için seçilen bir insandı. Sadece... ...henüz Risalet vazifesi tebliğ edilmemişti. O günde bu Risalet vazifesine eda ederken takınacağı tavrın dışına çıkmayacak... ...ve geleneğin akıl kabul etmez anlayışlarına evet demeyecekti. Yeğeninden beklemediği bir tepki alan Ebu Talip önce kızdı. Bu duruma sinirlenip tepki gösteren sadece Ebu Talip de değildi. Efendimizin halaları da devreye girmiş... Ya Muhammed! Kavminin bayram gününde onlarla birlikte olmayı reddetmekle, sen ne yapmak istiyorsun? Şüphesiz bizler ilahlarımızdan bu kadar uzaklaşmandan... ...ve onlara yaptıklarından dolayı başına bir şeyler geleceğinden korkuyoruz. Diyor ve yeğenlerini hitap ediyorlardı. Evet, onlar büyükleriydi. Saygıda kusur etmemek gerekiyordu. Ancak tekliflerinin de elle tutulur bir yanı yoktu. Hele bu kadar üstüne gelmelerini ve yanlışlarında bu kadar ısrarcı olmalarını anlamanın imkanı yoktu. O kadar ki Habibi Zişan Efendimiz konuşulanlardan bunalmış ve meclisi terk etmek zorunda kalmıştı. Evden çıkarak bir müddet yalnız kalmayı tercih etmiş, şirk dolu böyle bir atmosferden uzaklaşarak kendini dinlemek istemişti. Bir müddet sonra insanlığın emini büyük bir telaş ve korkuyla geri döndü. Onun gelişini gören halaları da korkuya kapılmış. Senin başına bir şey mi geldi? Ne o neden korktun? Diye teskin etmeye çalışıyorlardı. Başıma bir şeylerin gelmesinden korkuyorum. Diye cevapladı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah seni şeytanla imtihan edecek değildir. Gördüğüm kadarıyla sende hep hayır meziyetleri var. Diye de teyit etti aralarından biri. Bütün bunlara son noktayı koymaya, onların muttali olmadıkları ama kendisinin sürekli muhatap olduğu farklılığı anlatmaya gelmişti sıra. Ve efendiler efendisi şunları paylaştı onlarla. Sizin putlarınızın yanına her yaklaştığımda karşıma uzun boylu ve beyaz elbiseli bir adam çıkıyor ve ''Sakın ona yaklaşma ve olduğun yerde kal ey Muhammed'' diye sesleniyor. Bu konuşma konuyla ilgili son konuşmaydı ve bir daha da böyle bir konu hiç gündeme gelmeyecekti. Daha dünyaya gelmeden önce babasını, 6 yaşında annesini ve nihayet 8 yaşındayken de dedesini kaybeden insanlığın emini... Belli ki beşer taatinin üstünde bir terbiyeyle büyüyor ve her şeyiyle beraber bizzat alemlerin Rabbi tarafından yönlendiriliyordu. Yıllar sonra bu hakikati ifade sadedinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyleyecekti. Beni bizzat Rabbim terbiye etti. O ne güzel bir terbiyedir. Henüz kendisine risalet vazifesi verilmemiş olsa da o sallallahu aleyhi ve sellem açıkça bir koruma altında hayatını sürdürüyor ve nezih bir hayat sürüyordu. Nerede hayır adına bir hareket varsa oraya gidiyor ve işin bir tarafından da o tutuyordu. Uzun uzadıya tefekküre dalıyor ve kulağını tırmalayıp gözünü rahatsız eden manzaralardan kurtulma adına derin derin düşünüyordu. İçki benzeri bütün kötülüklerden uzak duruyor, putlar adına kesilen hayvanlara el sürmüyordu. Her şey, hakkı anlatırken... ...insanların elleriyle yapa geldikleri putlar karşısında... ...temennâ durmalarından ciddi rahatsızlık duyuyor... ...yanında Laat ve Uzza adına yemin edildiğinde... ...bu rahatsızlığını açıktan belli ediyordu. Her yönüyle ilahi bir koruma altındaydı. Mekke dışında koyun güttüğü günlerden birinde... ...yanındaki arkadaşına rica etmiş ve şehre inmek istemişti. Arkadaşı da bunu kabul etmiş ve geri dönünceye kadar koyunlarına bakacağını söylemişti. Daha Mekke'ye girerken bir sesin yankılandığını duymuştu. Bu bir düğün ilanıydı. Oracıkta oturup gelişmeleri takip etmek istemişti ki, kulağının üstünde büyük bir darbe hissediverdi. Oracıkta bayılıp kalmıştı. Aradan bir hayli zaman geçmiş ve ancak güneşin kızgın ışıklarıyla kendine gelip ayağa kalkabilmişti. Çaresiz kalktı ve koyunlarını emanet ettiği arkadaşının yanına geri döndü. Kabe'nin tamiri sırasında amcası Abbas'la birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de taş taşıyordu. Genelde omuza alınarak taşınan bu taşlar Efendimizin omzunu tahriş edip acı vermeye başlamıştı. Durumu görüp de kendisine çözüm tavsiye eden amcası Abbas'ın izarının bir parçasını omzuna koy ki ''Taşın vereceği eziyetten seni korusun.'' demesi üzerine Muhammed Ülemî'in de bunu yapmak istemişti. Daha elini izarına uzatır uzatmaz gözleri kaymaya başlamış ve olduğu yere yığılıvermişti. Ayılıp kendine geldiğinde heyecanla ''İzarım, izarım'' diye yüksek sesle haykırıyor ve üzerindeki elbisesini sımsıkı tutuyordu. Ne bundan önce ne de sonra bedeninin yasak olan bölgelerini kimseye açıp gösterecekti. Nasıl olmasın ki? O, sallallahu aleyhi ve sellem, ismet sıfatlarıyla mücehez, enbiya ve mürselinin en son halkasıydı. Her bir nebi, onun gelişini müjdelemiş ve geleceği gün için insanları hazırlamaya çalışmıştı. kevn mekan ilk hareketi onunla aldığı gibi, varlık ağacının münteha meyvesi de o idi. Onun davası sadece belli bir bölgeye ve sayılı insanlara da has değildi. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlar için rehber-i ekmel de o sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse o sadece risaletle görevli olduğu zamanlarda değil bu görevle serfiraz kılınmadan önce de kötülüklerden korunmalı ve hayır ve yümünden başka bir şeyle asla tanışmamalıydı. Vakalar da bunu gösteriyordu. Zaten sıcaklıktan bunalan Mekke'de uzun süredir devam eden bir kıtlık hakimdi. Sema rahmet kapılarını kapatmış, yerde susuzluktan gerilip çatlamıştı. Ne yeşillik adına bir şenlik ne de pınarlarda bir damla su kalmıştı. Hayvanlar kırılıyor, insanlar da hayatlarının en zor günlerini geçiriyordu. Bir ümit Ebu Talib'in yanına geldiler. Ey Ebu Talip diyorlardı. ''Kuraklıktan vadiler kurudu ve artık çoluk çocuk da bu dayanılmaz felaket karşısında kırılıp duruyor. Ne olur gel de yağmur duasına çıkalım.'' Bu durumda zaten yapılabilecek başka bir şey yoktu. Ve bu Talip de yanına aldığı yeğeniyle birlikte yağmur duasına katılmak üzere evinden çıktı. Sadece onun üzerinde adımlarını takip eden bir bulut vardı. Nihayet Kabe'ye kadar geldiler. Sırtını Kabe'nin duvarına yaslayan Ebu Talip, önce yeğeninin elinden tuttu ve onun eliyle birlikte kendi ellerini de kaldırarak, yağmur yağdırması için Kabe'nin Rabbine yalvarmaya başladı. Çok geçmeden ufkun dört bir yanından hareket eden bulutlar, Mekke'nin üstünde kümelini vermişti. Daha dua nihayete ermeden Sema, Kabe avlusunu rahmet damlalarıyla yıkamaya başlamıştı bile. Arkası kesilmeyen bir rahmet çağlıyordu. Nihayet vadiler yeniden yeşermeye başlamış, canlılar da eski günlerine dönmenin hareketliliğine yeniden kavuşmuşlardı kıtlıktan kırılan Mekkelilerin yüzü artık gülüyordu. Çoğu insanın gözünden katsa da, amca Ebu Talip, yapılan dua ve duaya karşılık gönderilen rahmet karşısında çok duygulanmış, bütün bunlara yeğeni Muhammed'in sebebiyle masar oldukları konusunda tereddüdü kalmamıştı. Zaten onun geleceği konusunda çok hassas davranması gerektiğini biliyordu. Bu gelişme, onun kanaatini, bir kez daha pekiştirmiş, yeğenine olan saygısını bir kat daha arttırmıştı. Onun için duygularını şiirin kalıplarına dökecek ve o gün yeğeniyle birlikte Kabe'de yaşadığı bu ilahi masariyeti gelecek nesillere tatlı bir hatıra olarak bırakacaktı.